Tazeğerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi. Kuraklığın şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemediğini iddia etti, ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür dedi. Yağışlar az, sıcaklıklar ise çok, mevsim normallerinin üstünde. Kuraklık en çok tarım sektörünü etkiliyor. Ocak ayında bile tarlalar sulanıyor. Kuraklık ürünün miktarını, fiyatını hem de kalitesini olumsuz etkileyeceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahid Kirişçi açıklamasında ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini ve yağışlı olmayışlarından kaynaklı bir su sorunu yaşanma ihtimalini değerlendiriyoruz dedi. Kurak bir kış geçiyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Açıklaması yaptı. Kirışçi Batı bölgelerinden başlayan bir yağış beklediklerini belirterek Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona gireceğini tahmin ediyor. Bensim normallerine dönebilirsek de kuraklıktan çıkarız dedi. Rekoltede bir düşüş yaşanması durumuna ilişkin de konuştu. Kirışçi kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi ancak yağışlar yetersiz kalır. Kuraklık devam ederse risk büyür dedi. Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre Teyyaş İzmir'in Kınık ilçesiyle Manisa'nın 40 ağaç ve Akhisar ilçeleri boyunca 34 kilometrelik güzergahta inşa edilecek enerji iletim hattı için 1 milyon 787 bin ağaç kesecek. Kızılçam, meşe, göknar türleri bulunan orman alanlarıyla tarım arazileri, kiraz üretim alanları, meralar, dere yatakları ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu 132 hektarlık bölge enerji ihtiyacına kurban edilecek. Orman varlıklarını her geçen gün yangınlara kaybeden Ege şimdi bu projeyle karşı karşıya. TIH projeye toplam 10.951.000 liralık yatırım yapacak. Rüzgar enerji santrallerinden elde edilen elektrik enerjisinin konutları ve sanayi tesislerine dağıtılacağı ve yaklaşık 150 bin hanenin ihtiyacını karşılamasını öngörülen proje için Çevre ve Şircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararı verdi. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre, özel bir şirket Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Aşağı Beyçayır ve Eğrisöğüt mahalle sınırlarına patlayıcı madde tesis kurmak için Çevre Şircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulundu. ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı ise 31 Ocak'ta gerçekleşecek. Geçmişte birçok yerde meydana gelen patlayıcı madde tesislerindeki kazaları hatırlatan bölge halkı endişelerini dile getirdi. Yurttaşlar tesisin bölgede hayvancılığı etkileyeceğine dikkat çekti. Proje kapsamında inşa edecek patlayıcı madde deposu bölge içinde riskler taşıyor. Bölgeye bir adet 200 tonluk, 5 adet de 75 tonluk toplam 575 tonluk patlayıcı madde deposu inşa edilecek. Büyük patlayıcıların depolanacağı proje alanına en yakın konutun uzaklığı ise sadece 955 metre. Ayrıca proje 56 milyon liraya da mal olacak. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre tesisin yapılacağı 912 bin metrekarelik alan çayır ve mera arazilerinden oluşuyor mülkiyete hazineye ait arazilerin Pınarbaşı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile söz konusu şirket tarafından imzalanan sözleşme ile kullanımına izin verildi. Şirket proje dosyasında faaliyet alanında zarar verebileceği doğal kaynak ve korunan alanların bulunmadığını iddia ederek, proje için başka alternatif yerlerin değerlendirilmeye alınmasına gerek duyulmadığını belirtti. Projeye tepki gösteren Kayseri Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan, Konuyla ilgili yaptığı açıklamada bölge halkının bilgisi olmadan ihale yapıldığına dikkat çekti. Özkan, geçmişte birçok şehrimizde meydana gelen ve ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olayları da endişemizi arttırmakta. Köyümüz orman köyüdür. 20 yıl kadar önce orman köyü yapılma aşamasında ağaçlandırılması için köylülerimizin meralarını ve tarlalarını devlete verdi. Bu nedenlerle köyümüzün merası olarak ihale yapılan yer dışında, geniş bir alan kalmadı. Bu alan gerek bizim köyümüzce gerekse komşu köyümüz olan Aşağı Beyçayır köyünce kullanılmakta. Mera'nın ortadan kalkması sonucunda hayvanların otlak alanı yok olacak. Gelişmekte olan hayvancılık ortadan kalkacak. Son yıllarda oldukça artan arıcılık faaliyetleri de ortadan kalkacak. Organik bal, meyve ve sebze kalmayacak ifadelerini kullandı. Özkan yapılması planlanan tesisin köy içme suyu kaynağını da 200 metre mesafede olup tüm köy halkını zehirleyeceğini ifade etti. Evrenselden Özer Akdemir'in haberine göre dünya üzerinde sadece köyceğiz Dalyan özel çevre koruma bölgesinde doğal ve sağlıklı orman alanları oluşturarak varlığını sürdüren Anadolu sığla ağacı ve bir bitki türü olarak yok oluşa götürülebilecek süreçlere bir yenisi de ekleniyor şimdi ne yazık. Köyceğiz'in Karavatak Mahallesi olarak bilinen bölgedeki Anadolu Sığla Ağacı Ormanı konut yapımı için kesilmek isteniyor. Yörenin ağalar olarak bilinen zengin ailelerine ait olan Sığla Ormanı'nın bir bölümünde kesim için ağaçlar işaretlendi. Bu ağaçlar bizim çocuğumuz gibi gerekirse her birini kendimize bağlar yine kestirmeyiz diyen mahallede ise yıllardır iççe yaşadıkları ormanı korumakta kararlı. Birkaç gün önce Çepeçevre Yaşam Programı çekimleri için Karabatak Mahallesi'nde Sığla Ormanı'nda toplanan yurttaşlar Sığla Ağaçları'nın kesilmesine karşı sonuna kadar mücadelede kararlılıklarını dile getirdiler. Nitekim bu konuda Change.org'da da bir imza kampanyası başlattılar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.